ليس البرءات والودج هكما قبل المشرق والمغرب ولكن البرء من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وأت المال على حبه ذوي قربى واليتامى والمساكين. والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة الزكاة والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأساء اُولَٰئِكَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ Ey ehli kitap! Yüzlerinizi ibadet maksadıyla doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik için yeterli değildir. Fakat iyilik o kimsenin iyiliğidir ki onlar Allah'a, ahiret gününe, Meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eder. Ona, o elindeki mala olan sevgisine rağmen malı akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve kölelere verir. Namazı hakkıyla eda eder ve zekatı verir. Ve onlar söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirenler ve sıkıntı, fakirlik, hastalık ve savaşın şiddetli anında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olan kimselerdir. Ve yine onlar gerçekten takva sahibi olanlardır. Ya eyyühellebine. من كتب عليكم القصص في القتل الحرب الحرب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربه Ey iman edenler öldürürülen hakkında üzerinize kısas farz kılındı. Hür olana hür köleye köle kadına kadın kısas edilir öldürülür. Fakat öldüren o kimselelleinde kardeşi tarafından cuzi bir şey affedilirse, o takdirde affedenin örfe tabi olması, diyetini aşırıya kaçmadan alması, öldürenin ise diyeti ona güzellik de ödemesi gerekir. Bu Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Buna rağmen kim bundan sonra haddi aşarsa artık ona pek acıklı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri. Sizin için kısas da hayat vardır. Umulur ki bu sayede bir başkasını haksız yere öldürmekten sakınırsınız. Kudim aleikum iza hadara ahadukumul maut in taraka khayranl vasiyya in taraka khayran vasiyyetul li'l validayni ve li'aqrabina bil ma'ruf hakkan alayhi mustaqim Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır bir mal bırakacaksa ana babaya ve akrabalara meşru bir surette vasiyet etmek size farz kılındı. Bu takva sahipleri üzerine bir borçtur. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعْهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ İnnallâh Şimdi kim bunu, bu yapılan vasiyeti işittikten sonra onu değiştirirse, artık günahı ancak onu değiştirenler üzerinedir. Şüphesiz ki Allah Semî, vasiyetleri işitendir. Alim, yaptığınız her şeyi hakkıyla bilendir. <gülüyor> Fakat vasiyet edenin bir hata etmesinden veya bir günaha girmesinden endişe edip de vasiyetle alakası olanların aralarını düzelten kimseye bu yüzden bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah Gafur, çok bağışlayandır, Rahim, çok merhamet eden. Ya ayılın, Ladin amanu kütbe alaykum usciamuk, kma kütbe alal min qabilukum, kma kütbe alal min qabilukum, lal kum Ey iman edenler. Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de oruç tutmak farz kılındı. Umulur ki günahlardan sakınırsınız. <gülüyor> ayizan aw Oruç size farz kılındı fakat içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan artık tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun ona gücü yetmeyenlerin ise tutamadıkları her gün için bir fakiri bir gün doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Buna rağmen kim gönlünden koparak bir hayır işlerse, daha fazla verirse, o takdirde bu onun için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. <gülüyor> فمن شهد منكم الشهر فاليوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة، ولتكمل العدة، ولتكبر الله على ما هداكم، ولعلكم تشكون o sayılı günler Ramazan ayıdır ki insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile Furkan'dan hak ile batılı ayıran hükümlerden apaçık deliller olmak üzere Kur'an onda indirilmiştir. Artık içinizden o aya erişen onda oruç tutsun. Hasta olan veya yolculukta bulunan ise bu durumda tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylık ister. Size zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirmesine mukabil Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz. وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي فَالْيَسْتَجِبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ya Muhammed, kullarım sana benden sorarsa şüphe yok ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim için davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ta ki hak yolu bulsunlar. O hilaleküm leyletu's-siyam ila nisa'ikum minna libasun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عليكم فالآن باشرهم وبتهو ما تبر الله لكم وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود مِنَ الفجر ثم Oruç gecesinde kadınlarımıza yaklaşmak size helal kılındı onlar sizin için günahlardan koruyan bir elbise, siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Allah oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmakla nefislerinize ihanet ettiğinizi bildi de tevbenizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi oruç gecelerinde de onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini isteyin. Fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden size belli oluncaya insak vaktine kadar yiyin, için. Sonra da geceye iftar vaktine kadar orucu tamamlayın. Fakat siz mescitlerde itikafta bulunan kimseler olduğunuzda onlara kadınlarımıza yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın hudududur. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah Ayetlerini insanlara böyle açıklar ki günahlardan sakınsınlar. <gülüyor> Mallarınızı aranızda batıl haram yollarla yemeyin ve siz insanların mallarından bir kısmını haksız olduğunuzu bile bile günah ile yemeniz için onların hükmünü hakimlere bırakıp aktarmayın.